Yapılacak bir şey kalmadı Ümmü Seleme Takdir Allah'ın Ufacık çocukları var Allah onu onlara bağışlasın Amin Ümame nerelerde Annesinin bu halini görmesin Kızlar onu dışarı çıkardılar Oyalıyorlar İyi Rasulullah'a haber verin Zeynep sekerat haline girdi <gülüyor> Korktum Başıma geldi İnna lillahi ve inna aleyhi raciyum. Hazreti Zeynepi, Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Selem'e ve Hazreti Ümmü Eymen yıkadı. Yıkama işlemi bitince peygamberimize haber verdiler. Üzerindeki gömleğini çıkararak bunu kızına kefen yapılması için verdi. Kazılan kabre kızını kendi elleriyle indirirken gözyaşları sakallarını ıslatıyordu. 125. Bölüm Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Günün nasıl geçti? Güzeldi. Sabahtan beri mesciddeyim. Peygamberimizle sohbet ettik, namaz kıldık. Ne mutlu sana. Hamdolsun. Baban da az önce geldi. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk baba. E ee, neler oldu bakalım bugün. Ben bahçeyle uğraşmaktan sadece vakit namazlarına gelebildim. Sen gün boyu peygamberimizle beraberdin. Evet babacım. Güzel bir gündü. Ashab-ı Suffe ile beraberdim. Onlardan çok şey öğreniyorum. Ee, onlar hep mescitte peygamberimizin dizinin dibinde yaşıyorlar. Her yaşanana tanık oluyorlar. Sen de bu fırsatı kaçırma. İnşallah baba. Ben de öyle istiyorum. Bugün bir şey oldu. Üzüldüm biraz. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Bir kadın elinde bir giysiyle peygamberimizin yanına geldi. Bunu giyesin diye ördüm dedi ve onu peygamber efendimize hediye etti. Ee. Peygamberimiz hediyeyi kabul etti ve evine gidip onu giyinerek yanımıza döndü. Bir önceki elbisesi iyice eskimişti. Yeni elbisesi de kendine çok yakışmıştı. Derken bir adam çıka geldi. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı görünce ne kadar da güzelmiş bunu bana verseniz dedi. E, peygamberimiz de ne yaptı biliyor musunuz? Peki dedi. Eve gitti. Üstündeki yeni kıyafeti çıkarıp eskisini giydi ve onu katlayarak beğenen o adama verdi.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 ''Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz.'' diyor. Bence Peygamberimizin bu hareketinde bizler için büyük bir ders var. Bak sana ne anlatacağım. Benzer bir hadiseye de ben şahit oldum. Ne anlatacaksın merak ettim. Müminlerin annesi Ayşe'nin evindeydim. O gün sabah Peygamberimiz bir koyun kestirmiş. Etini evde bırakıp çıkmış. Ayşe de akşama kadar bu etleri komşularına ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmış. Peygamberimiz evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sormuş Ayşe validemiz ona koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı Hepsini dağıttım diye cevap vermiş E bütün koyunu dağıtmış kendilerine bir şey kalmamış Evet dağıtmış peki peygamberimizin ne dediğini biliyor musun? Ne dedi? Demek ki ön kolu hariç tamamı bize sevap olarak kalmış demiş Ya Resulullah insanların en cömertidir. Ondan bir şey isteyen kimseye hayır dediği vaki değildir. Elinde varsa verir, yoksa birinden borç alıp yine verir. Bunlar bizim için büyük dersler. İnsan bencil ve cimri bir varlıktır oğlum. Eğer bu huylarını beslerse iflah olmaz. Dinimiz ise bize bu kötü huylardan kurtuluş çaresi olarak bazı yöntemler gösterir. Bunların başında cömertlik gelir. Çünkü insan, vermeye kendini alıştırdıkça merhameti artar. İhtiyaç sahibi insanların halini anlamaya başlar. Cömertlik, insana pek çok hayır kazandırır. Cömertliğin güzel bir hasret olduğunu biliyorum. Bunu siz öğrettiniz bana. Ha sen çok yaşa, mi? Akıllı oğlum benim. Haklısın baba. O zaman Allah bizim de cömert olmamızdan hoşlanır değil mi? Hı hı, evet. Madem ki annen de sen de birer hatıra anlattınız, ben de bu konuyla ilgili peygamberimizden duyduğum bir hikayeyi anlatayım. Olur. Bir gün peygamberimizle oturuyorduk. Şöyle anlatmaya başladı. Zamanın birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yapıyormuş. Aniden gökyüzünden filanın bahçesini sula diye bir ses işitmiş. E, etrafında kimse yok muymuş? Yokmuş. İyice bakmış mı? <gülüyor> bakmış kimse yokmuş. E, sonra ne olmuş? Anlatsana çok merak ettim. Adam başını kaldırıp kim sesleniyor diye baktığında gökte sadece bir bulut görmüş. Ses oradan mı geliyormuş? Evet ses oradan geliyormuş. Adam hayretler içerisinde kalarak bulutu takip etmeye başlamış. Kara taşlık bir yere gelince bulut suyunu boşaltmış. Yağmur suları bir derede toplanmış ve akmaya başlamış. Bu defa adam suyu takip etmiş ve önüne bir bahçe çıkmış. Bu bahçede bir adamın elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi suladığını görmüş. Bahçeyi sulayan adama yaklaşarak "Arkadaş, adın ne?" diye sormuş. Bahçeyi sulayan adam yolcunun buluttan duyduğu ismi söyleyerek "Adımı niçin soruyorsun?" demiş. O da "Biraz önce yağmur yağdıran bulut vardı ya?" diyerek anlatmaya başlamış. "Ben o buluta bir kişinin senin adını söyleyerek filanın bahçesini sula dediğini işittim. Sonra da bulutu takip ederek buraya kadar geldim. Adını da onun için soruyorum. Sen hangi davranışın sebebiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun demiş. Çok ilginç. Nedenmiş? Bahçe sahibi, madem merak ediyorsun söyleyeyim. Şu gördüğün bahçe ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir, demiş. Ya, demek öyle. Yani adam kazancının üçte birini dağıtıyor diye mi böyle olmuş? Evet, cömertliğinden dolayı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış. Şimdi peygamberimizin neden bu kadar cömert olduğunu anlıyor musun? <gülüyor> evet, şimdi daha iyi anlıyorum sanırım.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 Kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Ya demek öyle. Evet. Bir de insan cömert davrandığında Allah da ona bir takım ikramlarda bulunur. Yalnızca Allah rızası için cömert davrananlar için Allah ne diyor öğrenmek ister misin? Elbette isterim. Onlar yiyeceği yoksula, yetime ve esire seve seve yedirirler. Şöyle derler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkuyoruz. Allah da onları o günün kötülüğünden korur, yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Yani ben boşuna mı üzüldüm? Peygamberimizin yeni kıyafetler giyemiyor olması canımı sıkmıştı. İnsan sevdikleri için en iyisini ister. Senin onun adına üzülmen de normal. Ama bu tip şeyleri peygamberimizin önemsediğini bilirsen üzülmezsin. Tamam mı güzel oğlum? Tamam. Hadi şimdi kardeşlerini çağır da yemek yiyelim. Peki anneciğim. Medine'de baki kabristanında bir cenaze defnediliyordu. Peygamberimiz ashabıyla birlikte oradaydı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah mekanını cennet eylesin. Evlatlarına Amin. sabır versin. Amin. Amin. Peygamberimiz cenaze defnedildikten sonra arkadaşlarının yanına gelip oturdu. Onlar da onun çevresine toplandı. Peygamberimizin elinde bir çubuk vardı. Başını düşünceli bir şekilde aşağıya doğru eğdi ve elindeki çubukla yere çizgiler çizmeye başladı. Sonra ''Hiçbiriniz, hatta hiçbir canlı yoktur ki, cennet ve cehennemdeki gideceği yerle mutlu veya bedbaht olduğu önceden yazılmış olmasın.'' buyurdu. Mutlu ve bedbaht kişiler kimlerdir biliyor musunuz? Ben bir seferinde peygamberimize sormuştum. Allah için hiçbir ibadet ve amelde bulunmayan, ''Ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimse bedbahtır.'' demişti. O zaman mutlu kişiler de itaatkâr kimseler oluyor. Peki bu önceden kaderimize yazılmışsa, bizim ne kadar etkimiz olabilir? Birimiz Resulullah'a sorsak ya... Olur, ben sorayım. Ey Allah'ın Resulü! Cennet ve cehennemdeki yerimizin belli olduğunu söylediniz. Öyleyse biz ibadeti ve ameli bırakıp yalnız kaderimize dayanmalı değil miyiz? Çünkü nasıl olsa saadet ehlinden olan kimse ona uygun işler yapacak, bedbaht olan kimse de ona uygun işler yapacaktır. Bunun üzerine Allah'ın Resulü, saadet ehlinden olan kimseye saadet ehlinin ameli, bedbaht olan kimseye de onun ameli kolaylaştırılacaktır dedi. Ve Leyl Suresinin şu ayetlerini okudu. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü tasdik ederse biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.